''Ne istiyorsunuz beyler?'' ''Sizin yeteneğiniz bunu bilmek değil mi zaten?'' diye cevap vermiş Alexander Ignatich. ''Buyurun'' demiş Murin, ''öbür odaya geçelim.'' Ve kendisinden yardım almak için geleni başka bir odaya götürmüş. Alexander Ignatich odada olanları daha sonra anlatmamış. Ama çıktığında yüzü kireç gibiymiş.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 Piposunu içerek gözlerini Vasili Mihailoviç'ten ayırmadan oturuyordu ama birdenbire yerinden fırladı ve koşuşturmaya başladı. ''Bir saat olmuş bile nasıl da fark etmedim. Aziz Vasiliy Mihailoviç, bizi yeniden bir araya getiren kadere teşekkür borçluyum ama gitmek zorundayım. Bilim yuvanızda sizi ziyaret etmeme izin verir misiniz?''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 Kapıda Yaroslav ilçle vedalaşmasından beri onu dikkatle takip eden ve yanına çağrı gibi işaretler yapan kapıcıyla karşılaştı. Ama genç adam hiçbir şey söylemeden geçti. Odasının kapısında bakışları yerde, Muri'nin kapısından çıkan kısa boylu, aksaçlı bir adamla çarpıştı. Tanrım, günahlarımı affettiği mırıldan da adam patlayan bir mantar çevikliğiyle yana doğru sıçrarken. bir yanınısı mı incittim?